Menfi telkinden kurtuluş duası Bir mü'min tebliğ ettiği, ders okuduğu yahut okuttuğunda kekelediği yahut menfi telkinlerin etkisi altında kaldığı zaman, ilk evvela zihninde içtenlikle El-Mugîtu Celle Celaluhu Eşit, Ey kurtarıcı Rabbim, ismi şerifini çadır, kendini de direk yapar, Rabbine yalvararak Eûzü ve rahmetike <gülüyor> Ders zihni açılır, kekemelik ve menfi tesir altına girmekten kurtulur. Her tebliğde, talimde, ders okumakta, okutmakta bu ihmal edilmez bir husustur. Yani, kovulan şeytanların telkinlerinden, her sesi işiten, her cismi gören Allah'a sığınırım. Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ta ki sözümü iyiden iyiye anlasınlar. Ey zatıyla diri, hayat sahibi ve ey tedbir ve takdiriyle bizzat mahlukunu idare eden ulu Allah! kekemelikten ve menfi telkinden kurtulmam için rahmetini imdadıma göndermeni dilerim. Kulunun kurtuluşuna imdatları gönderen ey muğiz demektir.